damlalar. Sevgili dinleyiciler, zalimlerin ceza görmesini arzu eden insan tabiatı. İnsan tabiatının kendisi insanın kendisidir. Mazluma acımak onun neticede yüzünün gülmesini beklemek herkesin tabiatında normal olarak tabii zulmü meslek edilmiş yahut kendisi zalim olanların belki duyarsız kalplerinin haberdar olmadığı ama genel itibariyle bütün insanların büyük bir hasretle beklediği şeydir kısaca alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste verir halkımız mazlumun elinde sonunda galip geleceğini zalimin de mahkum olacağını hem temenni hem dua makamında ifadeye koyar tey yandan bir büyük şairimizin bazı duvarlara, bazı dükkanların esnafın hemen arkasına asılı veren iki mısraı vardır ki ateş gibidir. Şöyle der. Zalimlere mehl olmasa matlubu bu ilahi bir demde yıkar alemi mazlumların ahı aşağı yukarı şu demeye gelir. Zalimlere süre verilmesi zulümden vazgeçmeleri, tevbe etmeleri, hakiki insanlık sıfatlarına dönmeleri için kendilerine mehil verilmesi, yani imhal edilmesi, eğer Cenab-ı Hakk'ın matlubu olmasa, emri olmasa, dileği böyle olmasa, yani Cenab-ı Hak dilemesek ki zalimlere süre verilecek, mazlumun ahı bir anda yıkar alemi. Mazlumun ahından çekinmek, korkmak lazım. Çünkü o kişi Kendisi günahkar, kabahatlı, kusurlu da olsa duası tez zamanda kabul olur diyebiliriz. Zulme uğradığını düşündüğü zaman, büyük şair Urfalı Yusuf Nabi, o meşhur gazelinin son beytinde de aynı Meyanda söylemiştir. Kase-i Deryüze'ye tebdil olur Cami Murat. Biz bu bezmin nabiye çok badeharın görmüşüz. Kase-i Deryüze'ye tebdil olur Cami Murat. Biz bu bezmin nabiye çok badeharın görmüşüz. Diyor ki, biz ki nabiyiz Allah'a şükür. Bu mecliste çok keyifle, zevkle, neşeyle meynuş edenler... Mayi nuş edenler, nuş etmek, içmek demek. Gördük ki sonradan ellerindeki Murat kaseleri dilenci çanağına dönüverdi. Öyle ya alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.